Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta bir konuğumuz var stüdyomuzda. Stajyer avukat Rana Göksu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencisi aynı zamanda kendisi. Hoş geldin Rana. Merhabalar, hoş teşekkür geldin. ederim. Genç bir arkadaşımız. Ee, Rana'nın e, Güncel Hukuk evet. dergisinin e, Ağustos sayısında bir yazısı yayınlandı. Yeni Anayasa Arayışı'nda. Wilcabamba Nehrini bulmak isimli hı hı. Ee, bu bizim ilgimizi çeken bir yazıydı. Sağ olsun Rana da bizlerle paylaştı Su Hakkı Kampanyasının web sitesinde de bu yazıya yer verdik. Ee, öncelikli olarak şöyle başlayalım isteriz. Ee, Rana seni bu yazıyı yazmaya ne sevk etti, neden böyle bir yazıyı kaleme almaya ama ihtiyacı duydun? Ee, şöyle ki. Ee, güncel tartışmaların içinde sürekli bir yeni anayasa arayışı var. Ee, ancak hep ...aynı şeyleri konuştuğumuzu düşünüyorum. Hep böyle e, belirli şeyler üzerinden. Hı hı. E, ve bun, bunlar da e, genelde bize aslında dayatılan şeyler. Hep böyle bir kısır döngü içinde gibiyiz. Ve ben 3-4 e, sene önce e, ekolojik anayasayla tanıştım. E, ve onun okumalarını yaparken de e, Wilka Nehri hakkında verilen kararla karşılaştım. Ve onu okuduktan sonra... E, Anayasanın e, güncel hayatımızda ne kadar etkili olabileceğini e, hem e, insan hayatı bakımından hem de doğa bakımından ne kadar etkili hmm. olabileceğini gördüm ve e, ondan sonra hani bu kısır e, tartışmalardan biraz çıkıp e, işte Latin Amerika'ya doğru uzanarak onların tartışmalarını da gündeme taşımanın ...faydalı olacağını düşündüm ki... ...aslında bu konuşulmayan bir şey değil... ...bununla ilgili önceden çalışmalar yapılmış evet. durumda... ...ekolojik anayasa ile ilgili çeşitli tartışmalar yapılmış... ...ve kamuoyuna sunulmuş vaziyette ama... ...nedense biz hala aynı şeyleri konuşuyoruz... ...onun için çevremde de bunun farkında olmayan pek çok insan vardı... ...bir şekilde onların farkında olmasını da sağlamak istedim... Hı. ...yani yeni bir şeyler konuşalım istedim aslında... Evet... evet. Senin de söylediğin gibi aslında bu ekolojik anayasa meselesi daha önceki dönemlerde daha sık dile getirilmeye başlanmıştı. Ciddi bir biçimde hı hı. bu konuda yazıp çizen insanlar vardı. Ama bundan önce asıl olarak ciddi bir ekolojik mücadele var Türkiye'de. Yani bu mücadelenin sonrasında bu hukuki alana taşıma meselesi de gündemdeydi. Ama maalesef şimdi işte 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra e, yeni bir anayasa değil daha geçici nitelikte düzenlemelerle bu sürecin atlatılacağı doğrultusunda bir takım e, sinyaller var. Ve hatta e, programın ilerleyen dakikalarında ifade etmeye çalışırız. Bu torba yasa içerisinde madde yetmiş hmm. diye bir e, düzenleme ile çevrenin... E, katliamına yol açabilecek düzenlemeler Hı -hı. de hayata geçirilmeye çalışılıyor. Hı -hı. Ama Rana'nın da söylediği gibi daha öncesinde evet ekolojik mevz mevzuların e, hani daha ciddi alınması için Hı -hı. E, hukuki olarak da ciddi bir e, dile getiriliş vardı. E, devamlı yazının içeriğine giriş yapalım evet. istersen. Yazının gidişatına göre devam edersek zaten. Tabii. Evet. Ee, yazının ilk başında bir e, yani genel bir anayasal öğretisiyle giriş yaptım. Hı hı. Ee, ve orada e, anayasaların işte aktörleri devlet ve bunun karşısında bireylerdir. E, devlet yani iktidar e, kendi sınırlarını... E, belirler yani kendisini ortaya koyar anayasayla ee, ve bunun karşısında da bireyler e, çeşitli hak ve ödevlere sahiptir ve bu hak ve özgürlüklerde bir yerde e, devleti sınırlandırma şeklidir. Ee, ancak işte bu iki, bu kurguda hani bir tarafta devlet var bir tarafta insan var ama e, doğanın hiçbir yeri yok hı hı. E, ve bu da aslında bize e, işte modernitenin modern hukuk anlayışının e, bize bir dayatması. Ee, i̇şte diyoruz ki e, devletin üç unsuru vardır. İşte bunlar iktidar, insan topluluğu, ülke ve e, anayasa üzerindeki tartışmalarda bu üç unsur üzerinden gider genelde ama e, hep böyle belli kalıpları tartışırız. İşte iktidar dediğimiz zaman e, iktidarın biçimini tartışırız. İşte başkanlık sistemi, parlamenter sistem mi olsun ya da yerel yönetimler, merkezi yönetimler tarzında insan topluluğu dediğimizde ise ...işte e, insan hakları bağlamında daha çok tartışılır. E, ülke dediğimizde de işte siyasal sınırlardan pek öteye geçememiştir tartışmalar. Hı -hı. E, Özüne ilişkin çok bir tartışma yapmıyoruz aslında öyle aynen, mi? öyle, öyle ve mi? E, benim e, şu anda ismini hatırlayamadığım ama Tolga Şirin'in e, bir makalesinde e, şöyle bir Hı -hı. şey vardı... E, ...eğer biz ekolojik anayasayı tartışmak istiyorsak... ...bunu ve biz sadece devletin üç unsuru üzerinden... De ...anayasa tartışmalarını yürütüyorsak... ...ülke kavramı içinde bunu tartışabiliriz... ...pekala diye bir e, görüşü vardı. E, yazıda da ondan bahsettim. E, aslında modern e, devlet anlayışı ve o e, modernite... ...bizim e, doğadan kopuşumuzun e, resmidir diyeyim. Yani evet. on, moderniteyle birlikte... Ee, ...insanlar e, doğaya yabancılaştılar ve artık doğa onlar için e, bir meta haline dönüştü. İnsan yeryüzünde iktidar olarak varlığını sürdürdü... ...ve bunu koruma amaçlı çeşitli hukuki düzenlemeler e, çıkartıp... E, ...bu iktidarını e, koruma hedefini, e, meşruluğunu hukukla sağladı. Ve huku bu şekilde kullandı. E, ancak hani... E, Şeyle birlikte bu, bu algının ve e, bu kabullerin farkında olmak ve e, önce bunların farkında olarak yani doğadan koptuğumuzun ve doğaya yabancılaştığımızın farkında olarak e, yeniden bir düzen e, kurmak, belki yeniden bir düzeni tahayyül etmek, yeni bir sistemi getirmek e, bu noktada bizim için... E, Hı. ...olması gerekendir yani... Bu ...artık bir şeylerin farkına varmalıyız çünkü... ...insanların... E, ...hem kendi türüne hem de... ...doğaya karşı... E, ...uyguladıkları... E, ...doğayı bir hedef olarak belirlemesi... E, ...geri dönüşü olmayan bir... ...yok oluşa Hı. gidiş anlamını taşıyor... ...ve... E, ...artık bir şeylerin farkında ...varmamız gerekiyor yani bunu zamanı belki... ...çoktan geçti... E, ama bir yerden de başlamamız gerekiyor. Ekolojik anayasayı tartışmak, bununla ilgili ne yapabiliriz konuşmak bu noktada önemli bence. Ve başka ülkelerdeki gelişmeleri de sınırlar içinde kalmadan başka ülkelerdeki gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Evet zaten baktığımız zaman başka ülkeler deyince sadece Avrupa'ya ve Batı dünyasına bakmamak belki bizim evet. Batı dediğimiz... Hı hı. İşte sende de yazında zaten bahsetmişsin. Latin Amerika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde çok önemli gelişmeler oldu. Evet. Ki bunlar da bu toplumsal hareketler anayasal değişikliklere neden oldu. Anayasaların tamamen değişmesine bile neden oldu. Sen onlardan bahsediyorsun zaten bu evet. yazıda. Aslında evet. toplumsal hareketler e, her zaman yani genelde e, neticesinde hukuksal değişmelere sebep olmuştur. Hı hı. Çünkü... E, Toplumun sesi iktidarı şekillendirme vasfına sahiptir ve bunu aslında iyi kullanmak gerekiyor ve bunu kullanırken de hukukun bir araç olduğunun bilincinde olmak gerekiyor. Yazının genelinde şeyden bahsediyorum. Vilcabamba Nehri hakkında verilen kararda neler olmuştan bahsediyorum ama aslında Vilcabamba Nehri hakkında verilen kararı gelene kadar o Bolivyada yaşanan hı hı. su savaşları. Ee, anayasanın oluşumunda ve anayasanın oluşumundan sonra gördüğümüz pratikte çok etkili olmuş. Bu da aynı Fransız devriminde ve Amerikan devriminde gördüğümüz gibi e, Hı -hı. toplumsal hareketlerin e, hukukun yaratılmasından bağımsız olmadığını ve birbirleriyle son derece ilişkili olduğunu gösteriyor bize. Hı -hı. Evet. Evet. Ee, i̇stersen dinleyicilerimiz yazıyı büyük ihtimalle hani okumamışlardır. Dışarılar Biraz şeyden bahsedelim, işte nehrin işte bir hak unsuru olması meselesinden bahsedelim. Nasıl bir mücadele yaşandı ki daha sonrasında işte nehrin geleceğine de dahil müdahalenin önüne geçilmesi nasıl sağlandı? Buna ilişkin biraz daha detaylı bilgi hı hı. verebilirsek tabii. neden bu konuyu konuştuğumuz biraz daha anlaşılır Umutlaşan. hale gelir. Tabii tabii. Kısaca davanın e, konusundan ve sürecinden bahsedeyim. Hı hı. E, şöyle ki Ek Ekvadorlu olmayan e, iki kişi 2007 yılından itibaren e, Vilkabamba Nehri'nin kenarında yaşıyorlar. Hı hı. Ve orada kendilerine ait bir mülkleri var. Ve orada e, yaşarken de bir taraftan da bir proje yürütüyorlar. E, bu da Cennet Bahçesi bu projenin adı da. E, amaçları da şöyle bir şey. E, doğayla e, uyum içinde... E, barışçıl bir yaşam e, mümkündür. Bunu kanıtlamak istiyorlar ve bunun için bir web siteleri de var hatta. E, yazın dipnotunda paylaşmıştım o web siteyi. Hala aktif. Evet. E, ancak Vilka e, Nehri kenarında bulunan otoban... E, bölgesel yönetim tarafından genişletilmek isteniyor ve bunun için de e, faaliyetlere başlanıyor. E, bu faaliyetler kapsamında işte ağır e, iş makineleri kullanılıyor, dinamitler hmm. patlatılıyor ve bunun neticesinde molozlar, kayalar her bir şey e, nehre ...akıyor ve nehrin akışı bundan etkileniyor. Hı hı. Aynı zamanda olayın gerçekleştiği dönem yağmur sezonu olduğu için e, ciddi hı. taşkınlar oluyor... ...ve e, bu iki kişinin e, mülkü de ciddi zarar görüyor bundan dolayı. E, ve e, Bu zararın giderilmesi amacıyla da e, dava açıyorlar... Dava açtıklarında e, yerel mahkeme şey diyor hani e, bir bilir kişiye başvuruyor ve bilir kişinin raporunda da diyor ki e, mülkleri zarar görmemiştir bu kişilerin hı. Hı. diye belirtiliyor ve bu rapora dayanarak mahkeme doğrudan e, davayı reddediyor. E, sonrasında ilk mahkeme diyelim buna. Evet. Hı hı. Sonrasında e, avukatlarının tavsiyesi üzerine e, şöyle ...bir şey gerçekleşiyor. Evet, bizim anayasamızda şey var... ...hani nehrin hakları, su hakkı... ...doğanın hakları... ...ve bizim doğayla birlikte... ...yaşamımıza dair ifadeler... ...ve hepsinden öte Bolivya anayasasında... ...ve Ekvador anayasasında... ...çok önemli olan... ...bir hak var. İyi yaşam hakkı... ...diye geçiyor Bu Buen bir. Bu... ...buna dayanarak... ...biz aslında doğanın savunuculuğunu yapabiliriz... ...bizim böyle bir fırsatımız var diyorlar... ...ve bu yolu işletmeye başlıyorlar... Ee, ...yani anayasadan kuvvet buluyorlar... Hı -hı. diyelim ...daha sonradan da... Hı -hı, ...işte bu yolu işlettiklerinde... ...önce yerel mahkeme... ...diyor ki doğa dediğiniz şeyin... E, ...dava ehliyeti yoktur... ...yani e, dava açamaz... ...açtığı davayı takip edemez... ...işlemleri yapamaz... Hı -hı. ...dolayısıyla... E, buna dayanarak Hı. dava eylesin ...yoksununa dayanarak davayı reddediyor e, temize temiz ediyorlar bu kararı e, ya yani buranın danıştayı sayılabilecek bir mahkemeye gidiyor ve Hı. o mahkemede de çok e, öncü bir karar çıkıyor e, ve bazı tespitlerde bulunuyor bulunuluyor mahkeme tarafından e, bunları kısaca hani şöyle belirtebilirim e, diyor ki mahkeme doğanın hakları e, ...diğer tüm haklardan üstündür... ...ve bizim bu... ...bu viver, yani iyi yaşam hakkı dediğimiz şey de... ...temeldir, dolayısıyla bu da... ...üstündür Hı -hı. deyip... E, ...böyle bir tespitte bulunuyor... E, ...daha sonradan... E, ...yönetim, yani yerel yönetim... Şöyle, ...şöyle bir iddiası var, bizim bu otobanı... ...genişletmemiz gerekiyor, çünkü bu bir ihtiyaç... Ihti ...yani bizde de olduğu gibi... ...ihtiyaç Hı -hı. argümanı kullanılıyor... ...orada Hı -hı. da, ancak mahkeme... E, Gene çok güzel bir şekilde e, diyor ki bu bu davanın konusu yol değil yani bu davanın konusu doğa diyor. Hı -hı. Dolayısıyla o argüman dikkate bile almıyor. E, üçüncüsünde de mahkemenin şöyle bir tespiti oluyor diyor ki doğanın kesin olarak tahrip edilmesi gerekmiyor. Doğanın tahrip edilme ihtimalinin böyle bir tehlikenin olması bile yeterli Hı -hı. diyor. Çok güzel. E, ve genelde hukuk kuralı vardır ispat yüküyle ilgili. Davacı e, iddiasını e, yani iddia eden iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Hı hı. Burada e, mahkeme bu ispat yükünü e, doğa lehine çeviriyor. Evet. Yani e, yönetimin yerel yönetime diyor ki sen doğayı e, tarif etmediğini bize ispatlaman İspatladım. gerekiyor hı hı. diyor. Hı hı. Evet. E, son olarak da e, gelecek kuşakların haklarından bahsediyor. Bu da çok e, önemli bir tespit çünkü diyor ki doğanın hakkı dediğin şey gelecek kuşakların haklarından bağımsız değildir ve bunları bir arada düşünmemiz gerekiyor ee, bu da önemli ve ciddi alınacak bir tespit ee, son olarak da çok şey e, güzel olan da e, bu, buna karşılık yerel yönetimle şöyle aslında bir küçük ceza veriyor cezalandırıyor diyor ki sen bununla ilgili e, ...yerel bir gazetede özür metni... ...yayınlamalısın diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bize o, o kadar isopik geliyor ki... Aynen. ...şu anda Ama <gülüyor> bunlar. Ama gerçekten... Eko'da ...olmuş şeyler. Yaşanıyor. Evet yani bizim... E, ...dikkate bile almadığımız bir ülke aslında. Evet. evet. Ee, biraz daha şey kısmına açalım mı... ...Rana? Bu iyi yaşam hakkı... <gülüyor> ...meselesini. Çünkü... E, Bolivya Anayasası'nda ve... ...Ekvator Anayasası'nda yani... ...doğanın hakları ya da işte gelecek... ...kuşaklarla birlikte... Doğan haklarının korunması meselesi oldukça iyi tanımlanan maddeler üzerinden ele alınmış. Yani kamu çıkarın aslında doğanın haklarının ya da doğanın e, kendini yenileme kapasitesini dikkate alarak yapılmış. önemli bir şeyi çok e, iyi hatırlıyoruz. E, Hasankeyf'teki Ilısu Barajı yapımı sırasında e, işte dava e, açıldığı sırada kamu çıkarı olarak şey ifade edilmişti. O bölgede üretilecek olan elektrik ve işte e, artı değer yani daha doğrusu ekonomiye katkı kamusal çıkar olarak Hı -hı. ifade edilmişti ama bir yandan bunun karşısında ise işte orada bir tarihi var, yok, yok olmuş. Ee, i̇şte Hı -hı. kültürel miras var, e, doğası var. Bunlar Hı -hı. E, arka planda bırakılmıştı. Asıl çıkarımız e, kamusal çıkar olarak tariflenen maddi ölçülebilir e, çıktılardı yakın vadeli. Hı -hı. Ama e, şeyi Bolivya ve Ekvator anayasasında e, aslında kamusal çıkar denilen şey tam da Doğanın çıkarları diye öncelikle bir, bir düzenlemesi daha vardı değil mi? Ee, ekonomik kaygılar ekonomik kaygılar ön planda olmadan olmamış olamaz bir şeyler, yani her türlü evet. şey düzenleme buna uygun yapılıyor ekonomik kaygıları geride bırakarak evet. evet evet aslında bizim kaybettiğimiz nokta da bu çünkü biz doğada meydana gelebilecek şeyleri ...hemen ertesi gün görmüyoruz... ...bu uzun evet. vadeli... Hı hı. ...ve biz dolayısıyla bu durumun ciddiyetinin de farkında değiliz... Yani. ...ve o noktada kaybederiz... ...işte ekonomik çıkar dediğimiz şey... ...bunun çok, çok kısa vadede sonucunu görebilirsin... ...elde edebilirsin... ...bir kazanç, bir şey maddi bir kazanç sağlayabilirsin... Hı hı. Ee, ...ya da bundan zarar görebilirsin... ...onun için... İnsanlar daha kısa vadede e, görebildikleri için bir şeyler yapmayı e, daha eğilimliler. Yani doğa ama öyle değil bu bir süreç e, ve bunun e, gitgide sonuna belki yaklaşıyoruz. Bir kısmımız farkında bir kısmımız değil ama farkında olunmamasının sebebi de işte... E, çok sonradan yani insanların insan ömrü için e, sonradan görebileceğimiz şeyler olarak düşünüyorlar. Evet. E, onun için de kamu yararını da buna göre biraz e, şekillendiriyorlar. Ki, bu anayasalarda ikisinde de kamu yararı denilen şey e, doğanın hakları Hı. olarak gelecek, kabul ediliyor. Ve gelecek kuşakların gelecek hakları zaten ikisi bir arada düşünülebilir yani. Evet bir de şey yönü de var aslında onu da vurgulayabiliriz. E, Buen-Vivir dendiği zaman iyi yaşam. İyi yaşamın e, hani kaliteye vurgu var aslında burada. Sadece böyle e, ekonomik olarak, nicelik olarak bir kazanımlar sağlamaktan çok kaliteli yaşam, evet, iyi sağlıklı yaşam. Sağlıklı bir çevrede yaşamak. Sağlıklı yaşama bir hakkı. çevrede, evet. Hı -hı. Yani aynı şey bizim anayasamızda evet. da var, 56. madde. İşte Hı -hı. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı. Aslında evet. buna dayanılarak e, kararlar verilse verilebilir. Çünkü anayasa hükmü açık Hı -hı. bir hüküm. E, bu, ama görüyoruz ki hani bu yönde bu 56. maddeye dayanılarak ne kadar ne karar verilmiş ki yani. E, bir noktadan sonra şey de hani böyle bir anayasanın olması, düzenlemelerin olması e, kadar bunların pratiğe yansıtılması evet. ve bunun e, yani biz insanlar tarafından e, işletilmesi e, önem kazanıyor. Ve hani e, yargılamadaki aktörlerin de bunu... E, ...doğru bir zihniyetle... ...yorumlamaları gerekiyor. Hı hı. Ki o bu işte... ...Vilkabamba Nehri kararında e, gördüğümüz sonucu alabilirim. Evet. Aslında e, bu söylediğin her alan için geçerli. Örneğin kadın cinayetleri meselesinde evet. de bu böyledir. <gülüyor> e, i̇şte bu cinayetlerin engellenmesi için ceza hukukunda çok önemli ya da İstanbul e, Sözleşmesi, sözleşmesi. <gülüyor> e, çok e, olumlu düzenlemeler içeriyor. Ama <gülüyor> sonuçta e, baktığımızda günlük uygulamaya gelip baktığımızda bunlar hayat bulmadığı için ya da <gülüyor> e, özüne uygun nitelikte kavranıp e, hayata geçirilmediği için hala e, biz kadın cinayetlerini e, yaşıyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde söylediğim gibi 56. madde olmasına rağmen e, şey yapılabiliyor bunun dışında bunu ihlal eden e, birçok pratik adım görüyoruz bu e, su hakkı programında da sık sık dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi bu e, Alakır Nehri'ni sık sık dile getiririz yürütmeyi Hı -hı. durdurma kararını dahi Hı -hı. uygulatamada evet. e, günlerce evet. suların e, işte Hı -hı. kesilmesi, nehrdeki bütün balıkların, canlarının ölmesi ve bütün bunlar hukuksuzluk hukuk adı altında hukuksuzluk şeklinde gerçekleşiyor. Evet. Evet. Ve mahkeme olmasına rağmen. Evet elbette evet. aynen Kültür ve zihniyet meselesi yani gerçekten. Yani bir de sadece öyle değil bence ama sonuçta hani yine bir mücadelenin aşamasında bunları aşacağımızı düşünüyorum. Bu madde yetmişten bir miktar bahsedebilir miyiz? Zamanımız yeterli mi? Bir iki dakikamız evet, kaldı. Evet şimdi o, o hal kapsamı içerisinde torba yasağı. ...çalışmaları gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi işte torba yasası içerisinde de 70. madde var. Bu örneğin çok problemli bir madde. Stratejik yatırım olarak ifade edilen projeler için sınırsız destek anlamına gelecek bir düzenleme. Bunun da arka planını şöyle düzenliyorlar ya da açıklıyorlar. Ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojik dönüşümü sağlamak için... E, ekonomide koordinasyonunu e, sağlamak bunun bir kurul tarafından e, yapılacağını ifade ediyorlar ve e, stratejik yatırımlar tanımı altında örneğin Akkuyu Nükleer Santrali evet, ilk başta evet. e, ciddi bir destek sunuluyor, vergi muafiyeti sunuluyor e, ve işte teşvikler teşvikleri var şey sunuluyor. bu örneğin kabul edilebilir, edilebilir bir durum değil yani her yerinden dönüp Maalesef. eleştirmek ve buna karşı mücadele etmek gerekiyor. 56. maddeye dayanarak zaten bunu yapabiliriz. Hı hı. Ama bir yandan da aslında o halin o anlamı bu. Çünkü bütün bu dava süreçlerini askıya alan bir şey. Çok şükür evet 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Ama onun devamındaki nitelikteki oluşumlar ya da işte bu OHAL <gülüyor> e, bir sonraki darbiye önleyici e, uygulama ya da çözüm yöntemleri değil. Hı. Daha e, darbeleri önleyecek olan hani demokrasinin e, yani. alanını Hı. genişletmekle e, evet. olabilecek bir şeydir. Ama bunun tersi yönde şeyler evet. görüyoruz. Zaten e, ekoloji dediğimiz şey de aslında demokrasinin kendisi yani aynen, ekoloji aynen. yani e, çevre dediğinde e, doğa dediğin zaman çeşitliliği içinde barındıran e, bir alan diyelim hani alan çok Hı. şey bir kavram olmadı ama hani e, tüm çeşitliliği kabul ederek ve bunu e, tekrardan var ederek yani te, yok yok yok edilmesine karşı tekrardan var edebilme gücünü taşıyan e, çok muazzam ve ilham verici bir alan ve Hı -hı. E, demokrasi dediğimiz şey de ekoloji e, ekolojik anayasadan bağımsız değil. Evet Sonuçta Aynen. ekolojizm Hı -hı. dediğin şey de bir ideolojidir ve anayasa dediğin şey de buna göre şekillenebilir ve bununla birlikte ekonomi politikaları buna göre cinsiyet politikaları buna göre her şey buna göre tekrardan kurgulanabilir ve daha demokratik eğer bizim hedefimiz daha demokratik bir toplumu yaratmaksa e, gene bunun çıkı çıkışı da ekolojizmden geçer yani. Evet. Çok farklı değiller. Yani. Evet. evet. Programımızın sonuna geldik. <gülüyor> Çok güzel bir sohbet oldu ama. Ee, şimdi bir şarkıyla bitireceğiz. Ee, şarkımızın hepsini de dinleyemeyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Rana geldiğin için programımıza. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatlandığınız için. Evet. Sağol. Şarkından bu haftalık bu kadar diyelim. söyleyelim şarkımızı. Mm -hmm. John Butler'dan dinleyeceğiz. Desert Snow. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.